Beni sınayamazlar onlar Geçmemiş sokaklarımdan anlamazlar Anlatsam yargılarla ağır Umudum masamdaki sakin Doldur desem ilk kadehte bayılmıştır Kaderin sillesiyle ayırsak da konuşmasam olmaz Ayıkmazlar onlar keke geldiğimiz mahallede İllegal diyorlar boş konuşma sus lan Ekmek gibi mermi yersin 15'inde gezer dolu Burada tüm çocuklar Benim bu bataklıkta çürüdü tüm çiçeklerim silah uzattılar kalem tuttum yazdım söyledim illegal hayatlara şahit oldum gördü gözlerim Onca dostumuz cezaevinde gördü gerçeği Anca yargılar Bizi anlamaz onlar çünkü hokkabazlar Bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar bizi durduramazlar Susturamazlar bizi susturamazlar Bence yargılarlar bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar bizi susturamazlar Durduramazlar bizi durdur. Yarlık hayallerimiz yok, bizi satın alamazlar Ona da atarım yatarım hapis bizi durduramazlar Bizimle barınamazlar onlar anlatsan da anlamazlar Kolpa düzen tutmaz anla anca göt yalarlar onlar Ben tırmanırım emekler onlar yoksa yarım emekler olmaz Abi dayı baba kral her yerdeler bitmez onlar Anlatamam anlamayana kimse bilmez hikayemi Acı siz kara göz anca durum beni Ne kadar eksik o kadar iyi bir bu yolda dü kendini para şan şöhret tatlı gitti en ayni natimuti taz taz benle kalın duyum beni anlamazlar onlar ki çözemez bizi ancak yargılar var bizi anlamaz onlar çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar bizi durduramazlar susturamazlar bizi susturamazlar ancak yargılar var bizi anlamaz onlar çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar Susturamazlar Durduramazlar Bizi durduramazlar Anca yargılarlar Bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar Bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar Bizi durduramazlar Susturamazlar Bizi susturamazlar Anca yargılarlar Bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar Bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar Bizi susturamazlar Durduramazlar Bizi Durduramazlar